Ey canlar canı uğrunda Can vermeyi cana minnet bilen Ecdadın yanık sevdaları Ey kendisini ellerden Yağan karlardan Esen yerlerden Havadaki turnalardan Su içtiği kurnalardan Yerdeki karıncalardan kıskandım Allah'ın mühür gözleri Ey karanlık günlerine ışık olsun diye Allah'ın meleklerden kıskandığı, onlara karşı iftihar ettiği miski amber kokulu kullar. Ey elinin kınası kurumadan, Mehmet'ini son defa gören üç günlük ayşelerin,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 Kuş gibi uçan ufuklarla yarışıp, çağları da bir o cephede, bir bu cephede Osmanlı'nın torunları, karanlık gecelerin yıldızları ve, ey Hicaz bahçesinde açılmış Yasemin göğsü bir çiçek, ve harem toprağından çıkmış düzgün boylu bir selvi olan Muhammed Mustafa'nın ümmeti Çanakkale'de insanlığı şaşkına çeviren Seyyid onbaşıların, Yahya çavuşların, binbaşı lütfilerin Sarıkamış'ta eksi altmış derecede Bir elinde dürbünle düşmanı gözlerken Öbür eliyle duadayken donan binbaşı Mustafa Nihatların, Medine'de aç bir ilaç, mahrumiyeti ekmeğine sürüp canına katık yapan, yiyecek bir şey bulamadığından dolayı çekirgeleri yeme mecbur kalan, Fahrettin kıcıman Paşa ve onunla birlikte mücadele edip Muhammed Mustafa'yı, sahabe-i sonra İslamiyet'e en büyük hizmeti yapan Osmanlı'nın yetim torunları, Muhterem dinleyenlerim, Çanakkale zaferinin 91. Yıl dönümü dolayısıyla bu seccade vatanı İslamiyet'i bize miras bırakıp hem dünyamızı hem ahiretimizi gürşen eden mübarek şehitlerimizi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 Örnek vereyim de iyi düşünün, cihanı titreten, Osmanlı'ya, İstanbul'da aldığı abdestle sabah namazını Tuna boylarında kıldıran bir aşkın örneği. Şimdi hep beraber doğruca Medine'ye gidiyoruz. Resul Selim'in yanındayız. Bizi cepheden cepheye koşturan ruhum babası Muhammed Mustafa'ya ithafen yazılmış.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 bir ümmi de ya Resulallah Ancak sen okursun yüreğimizi Ne kanlar akıttık hep senin için O ulu kitabın hakkı için aziz Gücümüz erişsin verişmesin Kanlar akıttık hep senin için o ulu kitabın hakkı için aziz gücümüz ve erişmesin yapamaz arturun evladı sensiz can verir canan veremez türküler Abdi Khadimul Haramaynin Ees Ölsek de Ravzan'ı Ruhumuz bekler Yapamaz Erotur Sen Can verir Canan veremez Türkler Ebedi Kadimul harameyniniz Ölsek de rafzana, Ruhumuz bekler Ölsek de rafzana.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 kalbindeki duyguyu sen bilirsin ya Resulallah. Bizim hangi niyetlerle yaşadığımızı ve savaştığımızı sen biliyorsun ya Resulallah. Biz senin bize getirmiş olduğun Kur'an'ı müdafaa ve salma noktasında ne kanlara kıttık ya Resulallah. Senin hukukunu müdafada emsalsiz fidakarlıklar ortaya koyduk. Ya Resulallah gücümüz ister yetsin ister yetmesin. Biz senin için savaş maya yemin ettik bu savaşları asla ve kat'a unkuta uğratmayacağız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 فالعاديات طبحا دق دق دق دق دق كوشن أطلر يمنوصون فالموريات Dik dik giderken nallarından kıvılcım çıkaran atlara yemin olsun. Tel sabahın erken saatlerinde bir oraya bir oraya baskın yapan atlara yemin olsun. Ve her tarafı toz ve duman katan atlara yemin olsun dedi Rabbim.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 Çanakkale'de savaşan ruhun aşkı şartlı bir aşk ve sevgi değildi.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 İlahi aşkın şeriki olsaydım sen Çanakkale'de dibe vururdun dibe. Malın zekatı mal vermektir. Paranın zekatı para vermektir. Aşkın zekatı da can vermektir. Senin deden bu zekatı da Çanakkale'de verdi.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 Çanakkale'ye giderken bunları bir bir düşünelim Çanakkale'yi konuşurken bunları göz önüne alalım Çanakkale böyle yaşanır böyle ecdat oraya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 İngiltere'de asil zadeler diye bir sınıf vardır. Saf İngiliz sınıfı. Bunların kendilerine az gelenek ve görünekleri vardır. İçlerinden bir tanesi geleneği tek bir geleneği terk etse adamı asil zadelikten kovuyorlar. Adamı asil zadelikten kovuyorlar. Peki ben de Muhammed Mustafa ve sellemin, ne kadar peki geleneği var? İbret alalım. İbret. Avrupa'nın da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 Tanrı dünyayı idare etme görevini bize verdi. Haniye sizin dininiz haktı. Muhammed'iniz gelsin de sizi kurtarsın. Muhammed öldü. Geride er ve yiğitler değil. İstiza ve alaylarıyla insan öldürmeyi kendi meşru. Hakkı gören bunlardı bunlar. Bunların mı izinden gideceksin Ahmet? Bunların izinden mi gideceksin Mehmet? Ayşem, Fatma'm. ''Türkiye bir İncil ülkesidir, İncil ülkesi olarak kalacaktır.'' Diyen bir önceki başpapaz Papa Jean Paul ne demek istiyor? Bu sözden bir şey anlamıyor musun? Anlamıyor muyuz? Şimdiki papaz Benedictus da aynı, aynı Megola İda'nın peşinde gidiyor. Ya bu adamlara davetiye çıkaran, ya bu adamlara davetiye çıkaran bir takım cahillere ne demeli? Onun için sayın dinleyenlerim gözümün nuru... Onun için tarihimizi iyi bilmeliyiz. Bizde tarih, tefsir, hadis, fıkıh gibi din ilimlerinden kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen yarısı geçmiş ümmetlerden, akıbetlerinden bahseder.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 1071'de Malazgirt'te yapılan savaş ceddimiz sultan Alparslan Bizans ordusunu veya Roman Diyojeni mağlub etti o savaşta 20.000 kişilik ordu 200.000 kişilik Rum ordusunu birkaç saat içerisinde tarihe gömdü Adam başına 10 tane Rum askeri düşüyor Alparslan savaştan sonra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 Türk milletinin günümüze dek ayakta kalmasının sebeplerinden birisi de tarih bilincidir. Bu bilincin zayıflaması istiklal değil, ismihlal yani yok olmak demektir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 Anadolu'daki Çanakkale, milli mücadeledeki şehitler hariç sadece Suudi Arabistan topraklarında 1 milyon 400 bin şehit verdik. Sadece Yemen'de 300 bin şehit verdik. Bu milletin bu milletin 3 kıtada gerek Avrupa, gerek Asya, gerekse Afrika yani şehitlerin gömülü olduğu bir yer yani yok diye desem mübarek yapmış olmam.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 Bayram var, başkentler süslenmiş, tarihi kiliseler silinip süpürülerek zafer ayinli hazırlanıyor. Bütün Avrupa zafer müjdesi bekliyor. nihayet 18 Mart. Rahmetli Akif'in kimi Hindu, kimi yamyam kimi bilmem ne bela o. Dediği kuvvetler karadan denizden saldırıya kalkıyor. Her taraf bir anda cehenneme döndün. 300 bin ki yeni bulgulara göre 360 bin şehide mal olan Çanakkale'yi geçemediler. Geçemediler. Geçemediler. İngiltere'de Avam kamerası ve millet zafer beklerken bir anda matem havası herkesin umudunu keste attın. Churchill eyvah diye inleyip bütün hesaplarımız allak bullak oldu ma olduk diye mosmor kesilmeye başladı. Avrupa'nın hesapları tutmamıştı. Bin yıl süre...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 Çanakkale'de savaşan... ...ruhu kaybetmemiz yapmaktadır. Tarihte o ruhun... ...neler ortaya koyduğunu görüyoruz. Öyleyse... ...bu memleketin sorunlarının... ...gerçekten çözülmesini istiyorsak... ...bu ruhu tekrar... ...diritmemiz gerekiyor. Aksi hareket... ...gırgırdan atöğe geçmez. Kardeşim... ...asla unutmayalım... ...o insanlar... ...Allah'a yakın insanlardı. Cephede bile bombalar altında... ...namaz kılacak... ...savaşırken oruç tutacak... ...her mermiyi sıkarken... ...besmele çekecek... ...salatüntü'n ile ...saldıracak kadar Allah'la beraber olan... ...insanlar da onlar... ...Çanakkale Savaşı'nda... ...Çanakkale Cephesi komutan Alman ki ...biz o zaman Almanlarla... ...beraber savaşa girmiştik... ...bir gün bu Alman Komutan... Liman, Von Sanders bir gün cepheye teftişe geldi. Mehmetçikler önünde dizilmişken... ...sıranın başındaki Mehmetçiğe... ...iyi savaşıyor musun? Mehmetçik evet dedi. Peki niçin savaşıyorsun diye sordu. Cevap verirken Allah rızası için dedi. Adam bu cevapları karşısında zınk dedi kaldı. Ve Türk subaylarına dönerek şunları söyledi. Bravo beyler! Yaptığı işi Allah için yapan... ...evlatlar olan bu millet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 Bir şey bekleme, bir şey bekleme. Lloyd George diyor ki Türklerin elinden bu Kur'an-ı Kerim'i almadığımız müddetçe bu adamları yenmek mümkün değildir. Dörtlar kamerası reisi Gladstone'da aynı şeyi söyler. Hatta Hamilton iyice fıttırmıştır. O da İngiliz komutanlardan. Çanakkale'de diyor ki Tanrım bize bir akıl var ne olur. Bu milletimiz nasıl yeneceğiz Tanrım?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 Çanakkale Savaşı bitti ama hala yer yer devam ediyor. Memleketin her yerinden vagon vagon insan cephelere sevk ediliyor. Biricik istasyonda bekleyen bir trenin vagonları hınca hünç Mehmetçik'le dolu. Mevsim sonbahar, soğuk ve yağışlı bir mevsim. Trenin kampanası çalınmak üzereyken komutan Abdülkadir Bey trenin yanında...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 Komutan Abdülkadir Bey diyor ki... ...anacığım hangi Hüseyin diyor... ...Osmanlı anası diyor ki... ...Bileciğin Söğüt kazasının Akgünlü köyünden... Mehmetoğlu Hüseyin diyor... ...Komutan Abdülkadir Bey gidiyor... ...Hüseyin'i sesliyor... ...Hüseyin geliyor... ...anasına sarılıyor... ...anası da ona sarılıyor... ...Osmanlı'nın torunum... ...Osmanlı'nın yetim torunum... ...şimdi sen kendini o Hüseyin'in yerine koy... ...ve ananı dinle...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 Biz köyün bütün işlerini bütün kadınlarla birlikte erkek gibi yerine getiriyoruz dedi. Biz yemin ettik diyor. Bağrımıza karataş bağlılık diyor. Düşman bu memleketten gidinceye kadar. Bu dinin namusu, bu dinin namusu, hukuku kontrol altına alınıncaya kadar. Namus düşmanlarını bu memleketten kovuncaya kadar.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 O peygamber efendimizin Türbedarı bana aynen şunu Anlattı Ben elhamdülillah Allah vergisi demiş Ben elhamdülillah her gün Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ruhaniyetiyle görüşüyordum Bu maneviyatta vardır İspatı uzun gider Bu tasavvufun geruni bir meselesidir Her gün Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemi Manevi gözümle Kabrinde mevcut görürdüm Bir gün baktım resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde yok. Dedim acaba ne oldu bugün bana? Bende mi eksiklik var? Derken bir gün sonra, bir gün sonra resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i kabrinde gördüm. Manada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Manada, aleyhi ve sellem ki ya Rasulallah, her gün seni görürdüm ama bugün ben seni göremedim. Bende mi eksiklik var? Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki sende eksiklik yok dedi sen tamamsın dedi. Ben burada yoktum ey peygamberimiz Şu an benim ümmetimden Osmanlı devletinin askerleri Çanakkale Savaşı'nda ehli salibe, Hristiyan alemine karşı mücadele veriyor. Benden himmet istendi. Benden yardım istendi. Ben dün Çanakkale cephesindeydim dedi Muhammed Mustafa. Muhammed Mustafa. Muhammed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 Hakkı Bey'in bu faaliyetini e, Tespit edemediler Allah Celle Celaluhu Hafif bir sis ile Hakkı'yı kurtuldu Kim için? Senin, için? senin için Ve sabahleyin Gemilere hareket emri verildi Gemiler karanlık limandan Harekete başladılar İstanbul'a doğru yola çıkma teşebbüsüne bunlar. Fakat 26 tane geminin 26'sı da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 Kıyıya dikeyi döşesin emriydi. Muhammed Mustafa görünüşte hakkın mayınları döşüyor değil mi? Ya. Ama gerçekten mayınları kim döşedi? Muhammed Mustafa döşedi. Muhammed Mustafa sana ülke bırakıyor ülke. Sana diyorum onun gibi yaşa. Onun sünnetinden ayrılma. Sen kalkar bana dudak bükersen. Olmuyor bu. Bir diğer hatıra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 Sonra askerler dedi ki sizde gelin dedi ihtiyacınızı görün derken su işi tamam oldu cepheye ulaşıldı e, yarbay Hasan Bey askerlerine emir komutaya başladı yavrum sen silahını şuraya kur evladım sen şu silmeleyat çocuğum sen de şuraya sen oku şuraya kur vesaire falan cephede talimat verirken uzaklarda bir askerin yerde debelendiğini görüyor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 İslam'ın efendi fedaisiyiz. Bizim üzerimizde Allah var. Bizden öteye Muhammed Mustafa var. Öldürdüğün askerin... ...ağzını burnunu kesemezsin, kulağını kesemezsin. Onu insan, onu o insanı... ...Allah yarattı. Allah'ın mülkünde... ...Allah'ın müdahale ettiği et dediği kadar... ...ancak müdahale etme hakkımız vardır. Yarmaya Bey eğildi... ...Fransız'ı ayağa kaldıracakken... Fransız meğer numaradan öldü numarası veya işte ölecek numarası yapıyormuş. Kaza çektiği gibi Yarbay Asan Bey hesapladı. Yarbay Asan Bey birlikteşik kol Kan boşanıyor. Yarbay Asan Bey gitti gidecek. Derken yere yığıldı ve askerleri başına üşüştü. Derken Canberk o güzelim köpek uzaklardan Asan Bey'e doğru hızla koşmaya başladı ve bağra bağra. İvan ayaklarıyla Yarbay Hasan Bey'i kitlemeye çalışıyor. Yarbay Hasan Bey bir şey anlamıyor ama sonra sonra yavaş yavaş yavaş yavaş anlamaya başladı. Dedi ki: "Bana dedi çabuk dedi, alay imamını çağırın dedi." Ve geldi. hocam dedi bana, çabuk la havle ve illa billah Telkin etti ve dedi ki ondan sonra beni ayağa kaldırın dedi. Ayağa kalktı Yarbay Hasan. Bey. Sayın dinleyen. Kendini şimdi onun yerine koy. Yarbay Hasan Bey zor zor esas bir durdu. Kan coştukça coşuyor. Derken gözlerini uzaklara dikti. Gelenin karşısında titremeye başladı ve La hawla wa la kuvve illa billah. Ya Resulallah niçin zahmet gördün dedi. Ve ey ey hop oturup hop kalkan.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 Asker, yarbayım yarbayım yar yarbayım yarbayım yarbayım. gitti. Mezarını kaz, kaz, kazıyorlar. Yarbay Hasan Bey'i uzattılar. Üzerine Türk bayrağını sermiş. Canberk köpek de geldi. Yarbay Hasan Bey'in ayak ucuna bayrağın altına girdi kıvrıldı orada yattı. Mezar kazma işi bitti. Yarbay Hasan Bey'i aşağı indirecekler. Mezara indirecekler. Derken önce köpeği kaldırmaya çalıştılar çekme tokat nezi hoşmuş köpek bir Allah Allah nedir ya bir de bakıyorlar ki köpek ölmüş bunun anlamı ne? Bunun anlamı yarbayım sen gittikten sonra ben yaşasam ne çıkar yaşamasam ne çıkar yarbayım senin yanında savaş benim için şerefti köpek de yarbayla birlikte defaat etti onu da yarbayın yanına defnetler.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 ...yüzbaşım feda olsun, davranım benim. Allah'ım... ...bu ne biçim büyük bir fedakarlık bu? Bu nasıl fedakarlıktır? Bu nasıl imandır ki? Bütün korkuları tarumar ediyor. Konya'da yatan gözümün nuru... ...Mevlana Celayet-i ne güzel diyor. Aşka düşen kişi de zerre kadar... ...korku yoktur. Aşk mezhebinde...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 Sada kıyamet de güzel Ve anlatemem Natemem Şari orak O aşk işaretmek var ya Evet Membe goyem Der devam Sürekli aşk işaretmeye Çalışsam Aşkı anlatmaya çalışsam Sado kıyamet Be güzel Yüz kıyamet geçer de Ve o oh, tamam, not Notemam tamam not Yüz kıyamet geçer de Yine aşkın şerhi Tamamlanamaz Bitmez şeri oran goyan bardağım sadık yamat de güzel vatan natamam natamam natamam oy benim güzel allahım oy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 Semizliyorsun, bu ne güzel tatlı bir şey aman Allah'ım. Rabbim, kaybettiğimiz o aşkı tekrar bizlere Aşk defa ister, defalı kişiyi satın alır aşk. Defası olmayanın suratına bile bakmaz aşk.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 Sizi şimdi Cenab-ı Celle Celaluhu ile baş başa bırakmak için kısa bir ezan arası veriyorum. Şezan yani. Allahu ekber Allahu <gülüyor> Allah أشهد أن الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية بعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله Obayna billahi rabba ve bil islami dinna ve bi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve nbiya Ey bu eksiksiz, noktasız, kusursuz davetin sahibi ve vakti girmiş olan şu namazın amiri bulunan Allah'ımız kullarından sadece bir kişiye vaat etmiş bulunduğu vesile mertebesini Hazretleri, üstünlükleri ve yüce dereceleri Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme nasip eyle ve onu kendisine vaat etmiş bulunduğun öncekilerin ve sonrakilerin tüm nebiler ve resullerin ona gıpta edip imreneceği şefaat makamından ibaret olan makamı Mahmud'a yüksel. Şüphesiz ki sen sözü bozmazsın. Bizler bir olan, hiçbir ortağı bulunmayan Allah-u Teala'dan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik etmekteyiz. Ve Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet getirmekteyiz. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Resul ve Nebi olarak da Muhammed Mustafa'dan razı olduk. Amin. rekla 3 Mart ve secure... 20 Mart Ya ayrılır ya. Dönemimizin personel yetersizliği bununla. Hava dönüyorum. Kayak da tamaş gördüm. İbadet ediyor. Bu mesela Canınız balık mı çekiyor? Hız balık mı çekiyor? Buyurun Notch Safak Restoranı'na gelin. Zengin balık menülerimizin doyulmaz lezzetini tadın yapak toptan ve perakende satışıyla da hizmetinizde. Uğulçunuz yapak 2 telde. Telefon numaramız 0212 470 58 20. 470 58 20. Aytaç'ta şok kampanya. Aytaç ses salam bir alana bir bedava. Aytaç A kalite ürünler üretir. Aktaş kuda A kalite hizmet sunar. ...gören Bağcılar, Bahçeli Evler Bölge Bayi. Telefon 554-3712. 554-3712. Dila Film. Şimdi aydınlanma zaman. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi'nin... ...sesli ve yazılı eserlerine ulaşmanın... ...en kolay yolu. W-W-W... Dilafilm.com Sipariş telefon 0212 534 0434 Siparişleriniz adresinize teslim edilir. Dilafilm. 365 gün kaliteyi ucuza almanın tek adresi miniço çocuk dünyası. 0-14 yaş çocuklarınız için aradığınız bütün kaliteli ürünleri, zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarını Bayrampaşa, Sefaköy, Cennet Mahallesi ve Gazioslar soruyor. 0212 674 43 42. Türkiye'nin en kaliteli penceresi Doktor diyor ki. peşin fiyatına vade farksız 10 ay taksit. Ücretsiz ölçü ve keşif servisimiz hizmetinizde. Arayın, siz de bu fırsattan yararlanın. Bereket Pimapen. Telefon 534 -0666, 534 066 Fatih. Resulullah'ın uyguladığı İslam Peygamber Efendimiz ve Hayat 20. yüzyılda yazılan ve yayınlanan eser Milyonlarca müminin başucu kitabı oldu Dolaylardan ve Resulullah'ın uygulamalarından çıkarılan hükümler Ahlaki dersler Alınacak dersler. Var. Milli gazeteden dev kısmet daha Profesör doktor Ramazan el kaleminden 570 sayfalık bu eser Peygamber Efendimiz ve hayat Fık huszire, Milli Gazete ile herkese sadece 45 TL ediyor. Evet. 20 Mart Pazartesi. Evet. Bilginiz olsun. Evet. Milli Gazete, milletin sesi, milletin gazetesi. Markanızın başkaları tarafından kullanılmasını istemiyorsanız Sırdaş patent de koruma altına. Sırdaş paten. Sırrı 0. 0 2, 112, 356 32 32 Reklamları dinlediniz. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor. Atından iniyor yaya gidiyor. Vezirleri diyor ki padişahım bak burası çöldür. Issız yerler. Gündüzdeyim bu çölleri geçmek gerekir. Geceye kalırsak Kansu Gavri'nin Mısır meleki Kansu Gav Gavri'nin adamları bize vurkaç takdiğiyle zayiat verdirebilirler. Üstelik çöllerde vahşi hayvanlar geceliğin çıkıyor. Yani orada zarar dide olur. Atınıza binin de öyle gidelim.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 Aşka geldi mi çatlar Çanakkale'de dini, imanı, vatanı, namusu bu kaddes değerlerimizi hıfzı siyanet için ortaya konan aşk öyle bir aşk peki denizi bile tencere gibi kaynatmıştır. Dağları eze eze kuma dönüştürmüştür. Tertemiz bir aşk var ya Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa Ter temiz bir aşk var ya Muhammed Mustafa'ya eş oldu da Allah o aşk yüzünden o peygambere levleke levleke lema eflak dedirdi veya buyurdu. Yani Muhammed'im sen olmasaydın sen olmasaydın ben felekleri yaratmayacaktım. Hadis şerifin sıhhatini merak edenler hakimi neysaburun müstakdir atlı kitabına bakabilirler. Şu an benden. Şu an benden divan edebiyatı ustalarından o en, en darunlu vasıf efendi bir müsaade istiyor. resul Ekrem'i bir de benden dinleyin diyor Dediğimiz Müsaade derseniz sözü ona vermek istiyorum. Buyur dedeciğim seni dinliyoruz. Zat pakun eylemiş Rabbul Ulan, Kafile sağları Hayli enbiya Hep tufeylundur Güru evliya Ya Resulallah Müştakam sana Yandım aşkınla Tarahım kıl bana Ey ey, ey Güru enbiyanın Serveri Ve sevgi Li peygamberi Camı aşkın icdi Yemi günden beri Ya Allah Müştakam sana Yandım aşkınla Taram kıl bana Bülbülü gülzarı zarı Bağı aşk Esiri firkatem Ne işleyem kavlasa, Bağrı gayretim ya Resulullah muştakım sana yandım aşkınla tarhkum kıl bana Seyyidül Kevnin olan aşkına sema israda da anma aşkına arz-ı didar eyle, Allah aşkına ya Resulullah muştakım sana Yandım aşkınla Tarafım kıl bana Yok benim gibi Günahkarım Metin Kimler içindir Efendim şefkatın Görmek istersem nola ola mehtalatın Ya Resulallah sana Yandım aşkınla Tarafım kıl bana Yok benim gibi Günah ya rümmetim. kimler içindir efendim şefkatin görmek istersen nola mehdanatın ya resulallah müştakam sana yandım aşkınla tırhım tarahım kıl bana vasıfa bes ey resulü kibriya diyeler meddago şahı enbiya canı başım ya ne na akıldım sada ya Resulullah sana yandım aşkınla tarhım kıl bana dedecim dedecim dedecim bizi bırakma ne olur dedecim Çanakkale ruhunu tetikleyen ruh işte bu roktu Allah Resulü Mecitbah Hem Rahmete Lil Alamin Ben de me'dufun Durduyor Eflak Efağrılar Zemin Davuzsun Ziyaret edip de cibiri Emin Hadi Cennet O dinin F'değil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 Ravzasın ziyaret edip dedi cibriyl Emin. Cebrail aleyhisselam geldi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini, Ravza-i Mutahharası'nı <gülüyor> ziyaret etti ve dedi ki, hadi cennâtu adnîn. ...feduhulunha... ...halidin... ...ey insanlar... ...ey insanlar... ...ey insanlar... ...Muhammed Mustafa'nın Ravza-i Mutahharası... ...en ekstra cennet... ...adil cennetidir... ...girin oraya... ...bir daha da oradan çıkmayın... ...biz böyle bir peygamberin... ...böyle bir rehberin izin asir çekiyoruz... ...duymayan varsa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 bu peygamber aşkıyla Çanakkara'da dökülen kanlar hala, hala yaşıyor. Kaybolmadı. Yağmur yağdığı zaman topraklar hala kan kusuyor. Biter zuruma. Aziziyet abyalarında gece suyuk Rusların suikastına suyuk, maruz kalan, kafaları baltayla kesilen Osmanlı askerlerinin tertemiz kanlarını bir seyret ne olur. Bir seyret. Sadece Kastamonu'da.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 Olacak iş olmayacak olursa, yani olması gereken bir iş eğer olmuyorsa, işler tersine gidiyorsa, derlerdi ki Abdülaziz Han'ın ahı hala çıkmadı mı? Ey milletim, üzerimize atılan ölü toprağı hala kalkmadı. Biz nasıl yemek yiyebiliyoruz, su içebiliyor, horul horol uyuyabiliyoruz. Şu an sen belki bu konuşmayı yatakta dinliyorsun değil mi? Edep duymak lazım, haya duymak lazım, utanmak lazım desem bana darılmazsın değil mi? Anlayamıyorum. Anlayamıyorum Rabbim. Rabbim beni bana anlat Allah'ım. Çanakkale'de devleşen Derviş Ali'ye, Ezinel'e, Yahya Çavuşa, Mehmet Çavuşa, Bekir Çavuşa, Hastaemiye Muzaffer'e, Acıme Süda'ya, Seyit Onbaşı'ya ihanet olur mu? İhanet olunur mu muzaffer çavuş şehit olmak üzereyken za boşanırken zar zor cebinden bir şey çıkartmaya çalışıyor. Arkadaşları dikkatli bir şekilde onu izliyorlar. Derken derken bir tarafta kan boşanıyor, bir taraftan sahiriyle zar zor sol cebindeki fenin bir kağıdı çıkartmaya çalışıyor. Bir zarf çıkarttı. Zarfın üzerine bir şeyler yazacak çünkü konuşacak takatı kalmadı.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 Tek bir Allah diye, Ahmet Mustafa diye kelime yok. Haşa, Sünme haşa, bu savaşta Allah'ın eli kolu bağlı mıydın? Yanarsam nar aşkınla, yanayım ya Resulallah, ezelden bar yanık bir gedayım ya Resulallah, vayim. Nefsime tabi olup pek çok günah ettim Hus hangi yüz ile varayım Yaarıul Allah Halimi Razana sürmüş iken ruyu siyahın Yine cürüme günah Mütelım yarıul Allah Kapında. Boyuna bağlı bir esirim Desgirim ol Garibim Bir kesim Bir destupayım Ya Resulallah Kolun leylaya Şahım var iken Dergah ihsanım Harub ben Kankışa yalvarayım Ya Ya Resulallah Kulun meylaya Şahım var iken Dergâh ihsanım Harubben Kankışa ve yalvarayım Ya Resulallah Bazı kardeşlerimiz Böyle ekolu okuyuşlarımızı Anlamıyor, tenkit ediyorlar i̇bn Kayyim Kayın Cevzi Rahimullahu Teala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 Kanter içerisinde kalıyor, nefesleri tükenir gibi oluyor. Resul Ekm saa sellem askerleri, Resul Ekm saa sellem hendek kazma işiyle meşgul olanları, meşgul olanları böyle şiirlerle, böyle pek ekolo ee, değişlerle moralize ediyordu. Ve sabah onlara bir şeyler söyleyin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 Ejdat zamanında İstanbul tepe üzerine kurulmuştur. tepe de Mehter çalıyordu. İmsak vaktinde çalıyor Mehter, ta ezan saatine kadar yarım saat her sabah Mehter çalınırdı. Adam sabahleyin yatağından kalktığı zaman, yatağından kalktığı zaman, ezandan önce Mehter Marşivay kalkıyordu. Bu adam, mağarasındaki, mağarasından çıkan, Arslan gibi kükreyek kükreyek çıkıyor. Afedersiniz martlar vuruyor ağır tarcihatlaşanmaz fâlri resul sultanımız şerri bize insanı hak orunda ak sığınkanımız türk oluyoruz türk oluyoruz ünvanlı nâmlı şandayız al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 Tot tot tot tot Hamilton ulan kafasızlar. Ben size toplara ateşleyin demedim. Şu Türklerin cepheze çalışacağı çalan mehterimiz olsunun. Mehteri Çanakkale'de şehit olanlara ölü demeyelim. Çanakkale ölüleri vesaire. Yok.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 Beni o gece yatmadan önce yüreğime bir sıkıntı düştü. Yani bir şeyler oluyor bana anlamıyorum diyor. O sıkıntı ile birlikte uyudum diyor. Gecenin rüya görüyorum. Birisi üzerime doğru geliyor. Aynen bana şunları söylüyordu. İsmail İsmail, mataramı ver diyor. Mataramda benim abdestiyim var diyor. Tamam mı dostum? Tamam mı dostum?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 Sen hayatında hiç Çanakkale'li, hiç Sarıkamışlı, hiç Medine-i Münevver'li oldun mu? Oldun mu? Oldun mu? Sen gözlerini hedeften ayırma. Ayırırsan engelleri görmeye başlarsın. Hazreti Ömer'in sözü kulağımıza küpe olsun. Aziz Ömer radıyallahu buyuruyor ki... İnnallahu a'azzana bi'azeddîn... Femehmeb tegaynâ...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 Bedir'de savaşan 309 tane sahabenin ismi efendim okunur. Onların hürmetine peki onların hürmetine Allah'tan yardım istenirdi. Rabbim, Rabbim şu varaka şu efendim yani kağıtta yazılı bulunan 300 tane sahabenin hürmetine Allah ne olur? Sen askeri mensureyi Muhammediyeyi, Devleti Aliye-i Osman'ın ordusunu muzaffer eyle diye dua ederlerdi.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 Muhterem dinleyenlerim Çanakkale bitmez O bir nefestir nefes Biz nefessiz yaşayamayız Biz sizlere deryadan bir, sadece bir katre sunduk El katra ötü Tüm büyühanı derya diye Arapçada bir atasözü vardır Damla deryadan haber verir Az konuştuk ama Çok derin anlayalım Aa, Şimdi de Akif'i dinleyelim Akif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 Hanita una. Hanita una da züldür bu rezil istila. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. ''Döktü karnındaki esrarın hayasızcasına'' Maske yırtılmasa hala bizi bizi afette o yüz medeniyet denilen kahbe hakikat yüzsüz. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer.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 ...o metin istihkam... ...asımın nesli diyordum ya... ...nesiymiş gerçek... ...işte... ...çiğnetmedi namusunun, ...çiğnetmeyecek... ...vurulmuş anından ...uzanmış yatıyor... ...bir hilal uğruna ya Rab... ...ne güneşler batıyor... Ey bu topraklar için... Toprağa düşmüş asker Gökten ecdat inerek öpse Almak alnı değer Ne büyüksün ki Kanını kurtarıyor tevhidi bedrin aslanları ancak Bu kadar şanlıydı Sana dar gelmeyecek Makberi kimler kalsın? Gömelim gel seni Tarih etsem Her cümer ceddiyin yetmez o kitap Seni ancak ebediyetler Ebediyetler bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına Ruhumun vahyini duysam da geçirsem Taşına, tüllenen Magribi, akşamları Sarsam yarana, yine Bir şey yapabildim diyemem Hatırana, sen ki Son, ehli Salibin kırarak savletini Şarkın en sevgili sultanın Selahaddin'in Kılıçarsan gibi iclaline ettin hayran Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken Hüsran, o demir parçaladın. Sen ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen asara gömülsen taşacaksın. Ey Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit! isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Mühterem dinleyenlerim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 Ümmeti Muhammed olan efrada, ey keremler kanı, merhamet buyur, zarla İlyası gönderim da ey keremler kanı, merhamet buyur. Aziz dinleyenlerim, ey keremler kanı, merhamet buyur dediğim zaman. Hepimiz kora halinde. Amin. Amin diyoruz. Bir daha. Amin. Ümmeti Muhammed olan efrada, ey keremlerkanı merhamet buyur. Hızırla İlyas'ı gönder da ey keremlerkanı merhamet buyur. Muhammed urmeti eman ver bize Kamil iman ile zaman ver bize Cenneti alada mekan ver bize Ey keremler kanı merhamet buyur Ümmeti Muhammed oldu perişan Eşrafı mahvoldu kalmadı zişan Ey vahidi mutlak sensin kerem şan Ey keremler kanı merhamet duyuyor Ey Halik-i Alem, emanul eman, senden özgü yoktur bize bir güman. Ya Rabbi bize göster bir darul eman, ey keremler kanı merhamet buyur. Muhammed urmeti reddetme bizi Dergah rahmetten seddetme bizi Ağyar zümresinden addetme bizi Ey keremler kanı merhamet buyur Habibindir senin Ahmet-i Muhtar Serveri i enbiya zatında dilda. Sen bizi affeyle, aman ya gaffar, ey keremler kanı, merhamet buyur. Bir yarab nuru peygamber Enbiya evliya cümle, cümle ya rehber Yari gari güzel Sıddık-ı Ekber Ey keremlerken merhamet buyur Enbiya evliya hürmeti ya Rab Esviya etkıya hürmeti ya Rab şerefa şerefa hürmeti yarab ey keremler kanı rahmet buyur. endi ya evliya hürmeti yarab etke asya hürmeti yarab şerefa şerefa hürmeti yarab ey keremler kanı rahmet buyor Hakkı Ya Rabbim Zat-ı İzzet'in Esrarı Ya Rabbim İlmi Hikmet'in Hakkı Ya Rabbim Şanı Kudret'in Ey Keremler kanı merhamet bu yol Hakkı Ya Rabbim Zat-ı İzzet'in Esrarı Ya Rabbim ilmi Hikmet'in bu ya Rabbim Şanı kudretin Ey keremler kanı Merhamet buyur Lütfi bugün yarab abd-i zelildir muhtaç merhamet gözü halildir sebkatin rahmetin elde dilildir ey keremler kanı merhamet buyur. Türkiye bugün yarab abd Türkiye bugün yarab abd-i zelildir Muhtacım Merhamet gözü alildir Sevgati rahmetin elde delildir Ey keremler kanı merhamet buyur Ey keremler kanı merhamet buyur Ey keremler Narhamet merhamet buyur Sayın dinleyenlerim bir başka çanakkale ruhunu teneffüs etme umuduyla şimdilik hoşça kalın hoşça kalın ey Allah'ım misk amber kokulu kulları çanakkale günü özel programı Thank you.